Mevlana İmam-ı Rabbani kattesallahu sürrehu samadani <gülüyor> Namazda taadid-i erken, ehemmiyetinden bahsetti, saplardaki disiplin, düzenden bahsetti ee, savaşa giderken niyeti sağlama almanın sağlam niyetli ve niçin savaşa gidiliyor, kubüs sallanıyor bunu iyi düşünmek lazım, ona göre niyet kurmak lazım, bundan bahsetti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 Kullarım savaşa gidiyorsunuz, savaşa gidiyorsunuz, ötleklik göstermeyin. Ayaklarınızı yere sağlam basın. Ve de, ve de, ve de beni zikredin. Cephede Allah tesbih emrediyor. Cephede Allah zikir emrediyor. Sultan ne söylüyor burada? Savaşa gidiyorsunuz, tamam, niyetiniz sağlam olsun. Ardından, hatta namazları bile cemaatle de kılın demişti daha önce. Ki cephede... Cephede saf düzenli cemaat tavsiyesi. Ee savaşa giden adama teheccüd namazını ihmal etmeyin, etmeyin, etmeyin. Yani teheccüd namazının kaderi ve kıymetini anlatmaya layık değiliz. İşte Allah kabul etsin, öyle veya böyle kılıyoruz. Ama, ama yani bizim gibi kendimizi bir, bir nokta kadar kıymet kıymetle vermeyelim ama bizim bu efendim eksik kafamızın anlayabileceğinden çok daha öte teheccüd namazını sahip olmuş olduğu bir emniyet vardır. Kaldı ki feynna min daluriyyâd-ı bu Nakşibendiye tarikatının temel prensiplerindendir, e, vazgeçilmez umdelerindendir, kaidelerindendir. Teheccüd namazının ihmale gelir tarafı yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayet-i kerimede İtidalit ayete teyit namazından bahsediyor. Kitapların beyanına göre Rasul sallallahu aleyhi zamanında ilk zamanlar farz gibi bir müddet sahabe-i kiram da Resulekem sallallahu aleyhi sellem gibi sabahlara kadar ayakları şişecek şekilde hatta devrerme diyor kabaracak kadar eee teyit namazına mukayyet oluyorlardı. Daha sonra Cenab-ı Celle celaluhu e, nafileye e, Dönüştürdü teheccüd namazını, ümmete, nafile fakat çok kuvvetli bir sünnet olarak e, bize intikal etti. E, bu, burada gerek sahabe-i kiramdan olsun, gerekse tabiini kiramdan, gerekse tedevhü tabiini kiramdan olsun, demin de denildiği gibi gözümüzü kamaştıracak harika işler oldu teheccüd namazlarında. Yani...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 Hazretler radıyallahu anh, millete yatsı namazını kıldırırdı, ondan sonra sabaha kadar teheccüd kılardı. İbn-i Hacı Raskan bari de öyle söylüyor. Yalnız bir şey var burada, zaman zaman bu konuda şüphe, şüphe efendim, yani ediyoruz. Hatta yani belki itiraza varacak hallerimiz de oluyor. Burada bazı sözler söyleniyor böyle mübalağada rakamlar veriliyor, İşte Muhammed'in sahip olmuş olduğu meziyetlerden bahsetti, vaktin belsiyedim okundu burada. Ne diyor Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Birinci safta namaz kılmanın ehemmiyetini bilseydiniz, birinci safta namaz kılmak için kavga ederdiniz diyor, büyüklüğe de girerdiniz diyor. E diğer ki mesele geçen burada geçmişti. Büyüklerden bir tanesi 27 sene diyor namazını diyor, namazları diyor, birinci safta kılın diyor. Bir kere diyor, arkada kaldım diyor, bütün namazlarımı kaza ettim diyor. Şimdi bu fetva değildir bu, fetva değildir. Bu takva ve veradan gider bu. Herkes makamına göre ameli i ortaya koyar. Yani bazı şeyleri anlarken, anlarken eğer ilim sahibi ise anlarız da ama eğer o seviyede ilmimiz yoksa, kitaplar yalan söylemez. Biz burada işte fazla bir nakiliz, onu da beceremiyoruz Allah yani yardım etsin etmize.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 Az Osman radıyallahu ve an ve anhel şey şey, öldürmeye gelenler evine etrafını kuşattılar. Hanımı dedi ki onlara, ister öldürün dedi, ister şehit edin, ister şehit etmeyin ama şunu bilin ki dedi, Osman radıyallahu an sabaha kadar tek namazda, tek reket namazda Kur'an-ı Kerim'e ahmetlerdi diyor. Şimdi bizim mantık ölsürümüze vursak bu ne menem iştir vesaire falan filan. Bizim kimyamız bozuldu, kimyamız. Kimyamız bozuldu, kimyamız, süde su kattılar, arabanın benzinine su karışırsa arabanlar basar mı? Temîmüddârî r-radîyallâhu Taala anhu, o da gene herkese öyle, tek rekat bir namazda Kuran-ı Kerim'i hatmediyor. Üstelik de efendim bazen de bazen de bazı geceler aynı aile tekrarlıyor, sabaha kadar, geçemiyor bu tarafa. Geçemiyor bir tarafa. Geçemiyor bir tarafta. Onlar Kur'an okumuyordu. Mevlana Celettin Rumi'nin oğlu Sultan Bülüm dediği gibi onlar Kur'an okumazdı. Onlar Kur'an'ı yiyordu. Ve sel karani rahimallahu teala. O da herkese öyle. Bir işte akşam olduğu zaman derdi derdi ki bu gece benim, bu gece benim, bu gece benim e, rükü gecemdir derdi. Ve sabaha kadar rüküde kalırdı. Ve Sonra e, Gün geçtikten sonra öbür gece geldiği zaman bu gecede benim secdik gecemdir derdi sabaha kadar secde kalırdı bak akıl zorlanıyor değil mi ya olur mu böyle şey vesaire falan filan Allahu Teala onların zamanlarına ömürlerine çok kuvvetli bereketleri ışar etti Toprağa bir tane peki ayçiçeği atıyorsun bir tane ayçiçeği atıyorsun ayçiçeği o kocaman tepsinin üzerinde sana kaç tane tane veriyor. Bir tane, belki 2000 tane değil mi? Bir tane mısır tohumu yapıyorsun, Allah-u Teala bir tane mısır tohumuna ne kadar böyle bir somakta, uzun somakta? Ne bileyim ben, sen sahip. E bu Allah peki, bire 1000, biri 2000 vermeye kadir de Allah-u Teala, gelin bir saatine, 3 saat, 5 saat veya 10 saat vesaire eğer imkanı vermekten aciz mi kaldı? İmam-ı Sofede'nin 28 ciddi kitabına diyor ki İmam-ı bu Ebu Hanife'yi Zindana hapse attılar, hapse attılar, hapse attılar on, on iki gün kaldı zindanda kırbat yedi. ve sadece on on günde yedi bin hatim indirdi diyor. Ebu Hanife, Rahimallahu Teala, günde gece gündüz toplan bir leket namaz kılanlar var. Said ibn Musseyyid, Rahimallahu Teala gibi, İmam-ı Kürmez gibi. Hatta ve hatta, hatta ve hatta, umur-i Hani, evladım gibi büyük hasta dostlarındandır, tabiindendir. Bir rekât namazı vardı, bin rekât namazı vardı. Her gün, her gün gece gündüz dev toplam ve de yüz bin tesbihi vardı, 100.000 bin tesbihi vardı. Bak şimdi benim efendim yani bu Celvan diyecek ki, ya bu ne zaman yemek yedi, ne zaman şu oldu, ne zaman bu oldu vesaire vesaire vesaire vesaire.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 yani sevgililerin ve buluşması gibi kulun Cenab-ı Celle Celaluhu ile buluştuğu müstesna bir haldir o. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Rahimullahu Teala, 50 yılı aşkın, 50 yılı aşkın, 50 yılı aşkın yatsı namazının abdesiyle sabah namazını kırmıştır. Ve de, ve de, ve de, uyku diye bir şey yoktur. Sadece sadece öğle namazını kıldıktan sonra biraz böyle kaydule yapardı işte o kadar ve de derdi ki Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِسْتَعِينُوا ala كِيَامِ اللّٰيْنُ بِالْكَيْلُوا buyurdu buyururdu Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Geceliğin teheccüd namazına kalkmak isteyen teheccüd namazına kalkmak isteyen öğleyin biraz kaydule yapsın derdi ve o biraz kaydule yapardı geri kalan tüm vakit dediğim ilimle irfanla namazla vesaire işte Cenab-ı Hak Celle Celal'e arz-ı ubudiyette geçerli. Hazreti Aleyhisselatı radıyallahu anh'a sahabeye diyor ki teheccüd namazını ihmal etme. Teheccüd namazını ihmal etme, teheccüd namazını ihmal etme, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem ihmal etmedi. Ve hasta olduğu zaman veya da kendisine bir kesin bir ağırlık vesaire geldiği zaman Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem oturarak teheccüdü ederdi buyurdu. Sen de terk etme diye sahabeye özellikle ee, terbiye olmuştur. Bak eldeki bir otorite bak bu mektubu yazan adam diyor ki Muhammed Muhammed Nakbedaş'e sana diyor daha önce söylendi eydaan neden de sana izaa taassara aleike ma Bu teheccüd meselesi bu teheccüd meselesi ciddi bir mesele ciddi bir konu eğer teheccüd sana ağır gelirse ağır gelirse alam yetehas al intiba ala khilaf al mu'taz yani alışılmış bir gevşeklik var bir bunun tersine o gevşekliğin tersine eğer bu efendim teheccüd namazına müteyakkit olma gelik namazına efendimin son derece dikkatli olma mümkün olmazsa olmazsa yani kalk, kalkamıyorsun işte ne oluyorsa ne biz oradan buradan bindiriyor kalkamıyorsun yatak seni böyle mıknatıs gibi çekiyor böyle o zaman gemde en ile namazda kaldıracak bir takım görevler dahil diyor muradani görevler diyor görev verdi kişiye, bu gece sen uyuma veyahut da işte şöyle yap, böyle yap, binlerine yap mutlaka ordu halinde teheccüde kalkılacak diyor. Görevli tayin et diyor. Görevli tayin et diyor sultan. رَكَدْ kidelekin لَكُمْ فِي الْحُضُورِ اَيْدَانِ اِذَا تَعَسَّرْ عَلَيْكُمْ اَزَلْمَانًا Eğer teheccüde kalkma meselesi var ya, eğer zorlaşacak olursa ve zor gelecek olursa, olan gitersen, alintiye laa kılafin muhatap. Adı şöylemiş: Tersten, müteakipiz ama bu işe dikkat kesilme Çok dikkat olma, müsteral mıssa. Yandaki en yoğun ille hesap emri camiyle muhatap. O zaman bu iş de ilgilenecek bir cemaati bir, kir, bir takım insanlar vesaire mutlaka benim görevlendirdim ki, liyukizukum, vakte teyajıta ana ukena yani işte yani e, sevseniz de sevmeseniz de veya da isteseniz de istemeseniz de sizi teheccüd namazına ikat edecek, kaldıracak mutlaka bir adam veya işte kişiler vesaire tayin edin diyor Sultan. Cenab-ı Hak Celle Celle, o saatte neler yapacak neler, neler yapacak neler. teala.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 Sıradan camide söylenmez. Bu eğer yani özel bir haldir, bir kutsu bir haldir bu. Bu eşrefe sahip olan insanlar arasında bunların konuşması uygun düşüktüye uygun oluyor. Yani meselelere bir fetva, efenin boyutu vardı, bir tatva boyutu vardı. Burada her şeyin ekstrası söylenir. Tamam mı? Çıta olabildiğince yüksek tutulur. Yeter ki Allah'ın kulları o ho -ho noktaya yani inhimak göstersinler, düşkünlük göstersinler.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 Burada boy boy elbiseler var. Herkes kendisine uyan, hepsi alsın giysin. Aa bu elbise bana olmuyor ve sen ne biçim elbise giyiyorsun vesaire. Ya kardeşim sana uyan elbise var, uyumayan elbise var. Bak Vezüli Sultan adam tayin et diyor, Adam adam. Adam tayin et diyor, Adam sizi kaldırsınlar diyor. İmama Rabbani kudüs-i da öyleydi. Namaza son bir düşkünlüğü var idi. Hatta ve hatta dafat ettiği zaman elleri göbeğinde bağlı vaziyetteyken, namazda kıyamda eller nasıl bir göbekte bağlı tutuluyor erkekler için, öyleydi İmama Rabbani. Gazze'l diyor ki cenazesini yıkayan zat, keneşir tahtasına geldi elleri hala bağlıydı diyor. Ellerini açtım diyor, gömlerini çıkaracağım diyor, eller diyor açıyorum diyor, tekrar eller kendiliğinden göbeğin üzerine geliyor. Sonra efendim ayı açıyoruz tekrar geliyor. Baktım olacak gibi değil diyor. Bu sefer diyor o haliyle diyor, diyor İmam-ı Rabbani bize sır dövü gazet ettim yıkadım diyor. Neticede diyor vesil işi bitti yıkamayışı bitti diyor. Artık diyor kefenleri giydireceğiz diyor. Açalım ellerini kefenlerle ona göre saralım e, sardık. E, eller gene geldi diyor göbek üzerine diyor. Hadi dedi ki, tabuta koyalım vesaire, açalım ellerini tabutla vücudunun, yeşedinin arasındaki boşluğa sıkıştıralım diyor. Yaptık diyor, artık gene eller geldi dedi ki bu işte bir mefat öyle bıraktır diyor. Bizimiz izine hasret kaldığımız insanlar tabuta eli bağlı gidiyor. Şimdi diyeceksin ki efendim yani, ya böyle şey olur adam öldü vesaire falan. işte senin kafan, benim kafam bu kadar basıyor, bu kadar çalışıyor. Yavuz Sultan Selim Han cennet mekan vefat e etti. Gazzez cesedini yıkarken affedersin üzerine çarşaf koyduk alttan şeriat donunu çıkartma çalışıyor adam. Çektir, donunu bırakmadı çıkartmasına. Adam diyor ki herkes en ver daha oldu diyor. Abi. Donduk kaldık diyor. Bu dini mi, dini, İslam ne? Ne kadar anladığın ki itirazlar pek hakkımız olsun ki? Bu adamların peki yani bulunmuş olduğu sahaya ne kadar kavradık ki işlerini kavrayacağız? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir radıyallahu anh beraber gidiyor. Cabir dedi ki, bak bakayım şu gökyüzüne, baktı. Dedi ki resul Ekrem, o merkezde, o efendim noktada kaç tane yıldız görüyorsun? Altı tane ya Resul-i resul Ekrem resul baktı, altı değil, on bir yıldız var orada. Sen şimdi pek, aa ya işte o gün nasıl gördü vesaire falan filan bilmem ne. Öyle affedersin ama maddeye bağımlı hayat insanı materyalist yaptı, maddeci yaptı. Halbuki Mevlana Khaldi Bağdat'ın ne söylüyor? Ruhun öyle gücü var ki, öyle gücü var ki, yani bizim yani e, et ve kemiğimiz için cari olan kanunlar ruhun yanında adı bile anılmaz. Ruhun öyle bir gücü vardır, öyle bir kuvveti vardır. Dinimizin insan o ruha tatviye için göndermiştir. Kıbrı diyor kelama, ne yapıyorsun sen namaz uyuyorsun diye vesaire. Cenab-ı Celal her gece, her gece teheccüd namazı e, kılanları takip eder diyor. Ve kullarına, kulların bir isteği olan yok mu yerine getireyim, kulların işte hasta olan yok mu şifa vereyim, derti olan yok mu e, ferman vereyim diye, Mevla kullarına münacat eder, kullarına kıyar. Kim kime yollarıyor Allah aşkına ya. Yani affedersiniz Allah yani kim Allah kim bu sanki belli değil ya. Nereden mecbur bizi bize iyilik yapma? Bak Allah sana senden ne kadar daha fazla aşık. E Cenab-ı Celle Celal sana münacat ediyor. Sen uyuyorsun diyor, diyor. Ve ben ve ben 500 yıldan beri ben senin için terbiye ediliyorum diyor. Ve yani ben 500 yıldan beri senin için yetiştiriliyorum diyor. Ben melekler uyanık seni sen uykudasın diyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Şeyman darane kudde sırnu duyuruyor ki, sonra diyor sizlerin de korktun diyor bu ne iştir bu bu huri ne ney huri bu vs. falan diye diyor ilkildin diyor. Şu an diyor var ya, şu an kulağımda da kalbimde onun sesinin diyor, yankılarını hissediyorum diyor. E bu tabu nehşebi kudde sırnu duyuruyor ki, iza eli kal kal el iğraat an illah sahibetul vakiyatun fi awliya illah. Bir insan, bir insan eğer Allah'tan yüz çevirirse, bakın bunun altını üstüne, yani çift çize bildiğin kadar. اِذَا elifel الْقَلْبُ اَلْ اِعْرَادَ اَنِلّٰهِ سَعِبَتُ الْوَقِعَةُ فِي الْاَوْلِيَا اِلّٰهِ Bir insanın eğer kalbin, bir insanın işte artık kafası neyse, Allah Celle Celaluhu'dan yüz çevirmeye müptelal olduysa,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 Yani fazla ibadet bit'at değildir. Gücü olana Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem gücünü kullanma dememiştir. Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem herkesin yapabileceği bir seviyede İslamiyet anlatmıştır. Ne Ali himmet olan, ne duum himmet sahibi olana göre değil ya. Yani en kabiliyetli olanla en kabiliyetsiz olanın yapabileceği çizgide İslam'ı Rasulü Ekrem anlatmış. O din anlatıyor. E ama, Afiliyete olan, istihdada olan, daha fazla yapmak isteyene peki müdahale etmemişlerdir. ''Vesiati kufir hayrat'' diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. ''Müsabakaya girin'' diyor Cenab-ı Hak Celle Celalâh. ''Ve ta'avunen fırrı ve takvâ ve la ta'avunen al-ismel huzul anamdan sazâ.'' takva konusunda peki birbirine destek olan ne diyor? ''Adam tayin et'' diyor. sizi yıkadırsınlar'' <gülüyor> diyor vesaire. <gülüyor> Eğer bir kal, bir kal, bir kal eğer Allah'tan yüz çevirdiyse, Allah cennet cehenneme vuracak. İlk dokun, onu dostlarınaleyime konuşturur. Ondan sonra onun işi biter. Fakat bizde sahri bir hastalık var cemaatimizle. Bu da, bu da şu son yüzlük içerisindeki bizdeki din imajı, din sikiği, din anlayışı değiştirildi. Bozuk bir kafayla büyükleri anlamına çalışıyoruz. Ya ondan sonra dejenere edilmiş, Allah kullak edilmiş olan bir kafayla Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa'yı isimden gidenleri anlamaya çalışıyoruz. O olmuyor, onun için gitmiyor. Gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Her anahtar her vidayı açmaz. 15-16 numara anahtar 15-16 civatayı açar. E, 17-18 ona göre nesil de vidayı açar. E,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 Hadi dedik ki, kitaptaki mesele yazılı ilimleri elde ettik, bilgisayarlar var, bir internetler var, şunlar var, bunlar var. Peki, ilmin ahlaki tarafı yok mu? İlmin edebe, edebe bakan tarafı, tarafı yok, yok mu? Ya, bu Ani belli yıl, peki? Saldesi ile sabahın anasını kılıyor. Bazı, bazı gözü dönmüş, affedersin ama manyak oğlu manyaklar diyorlar ki, işte Yasi'yi diyor, sabah doğru kılardı diyor, onun için diyor yani hemen herkes nasıl kılardı vesaire. Ama onlar, nasıl vakitleri ne kılan insanlardı onlar, ne yapar? Üstelik de peki öğleden sonra uyuduğu, uyuduğu bir lahza diyor kitap, bir lahza, bir lahza, göz kapandı, kapanmadı, ayet gidiyor. Peki bunlar da bulacağız? Hadi diyelim i̇şte en fazla kitapları yığlık ettik mesela. fakat bunu nerede bulacağız biz?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 ve, ve bu adamlar, bu görevli adamlar sizi belki uyku gafletinde bırakmasın. Bunlara efendim yani vazife ver. Ondan sonra teheccüd namazına mutlaka sizi kaldırsınlar diyor. Biraz böyle devam edin diyor. Bu işe diyor ben bir düşkünlüğü gösterin diyor. Eğer devam ederse yurca ente teyessere el mudallama ala zalikeye. Artık bu işe devam diyor, ee, kolay hale gelecektir Allah'ın izniyle. Bin gayet tekellübün, zorlanma da olmayacak, tıkanma da olmayacak. Bir e başlayın bakalım, bu işi bir pratiğe dönüştürünceye kadar bu işe bir düşkünlük gösterin, gerisi bunun Allah'ın izniyle iyi gelecektir buyuruyor. Allah-u Teala bu noktalarda agah olmaya hepinizi muvaffak eylesin. Bundan sonraki satırlarda lokmaya dikkat yiyin Rabbani.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 Hazırız, yeni gelmişken bir cümle söyleyeyim, devamın inşallah haftaya. Namış Şahrani'yi buyuruyor ki 450 sene önce, Namış Şahrani buyuruyor ki, ''Ben, ben, ben günümüzde efendim yani yiyeceğim maddeler içerisinde yani tatkın diye bir şeyler diyor. Bir tane diyor, saf, arıtı, du, erdu, efendim helal bulamadım bulamadın, iki ay toprak eden diyor.'' Şimdi aa o şey mudur ya vücudun kinyasız bir vesaire ya hiçbir şey yani eğer itikadınız yok israf edersiniz yani kerameti demek ki imanımız, itikadımız, yoktur. doğru. Kendisi öyle söylüyor mininim ki bu aslında. Bu ne demektir peşin? E, ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz vesaire ya, ya hoş geldin sefa Şimdi mi uyandım peşin? Ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? bu soruyu peki efendim yüz sene önce sormalık peşin? Onun için alınan gıdaların, alınan gıdaların tarikatta mesafe almasının, al alınmasının noktasında çok büyük etkisi vardır. Ama yani müstafi yolda ama menti yolda, o Müslümanın, belki 16'da son derece müteekhiz olması lazım. İbn-i Hanefi fukasındandır. Hanefi fukasındandır. Kendi Serpen'in kitabında diyor ki, Sultan Fatih döneminde Mısır'da yaşamış bir hükü âlemidir kendisi. Eğer yani hep yiyecek olan, yiyince kılan şeyler haram cinsten şeyler ise haramı yemektense bir şüpheli şeyi yiye o zaman diyor. Ama helal varken kesinlikle, kesinlikle belki şüpheli şeylere düşkünün asla vakata. Asla vakata. Şanlar çıkan kutluyesi pazardan ekmek alıp yemezdi. Tarlayı, kendi tarlasını kendisi ekerdi, ee, ekmeklik buğdayını kendisi yetiştirirdi, kendisi öğütürdü, kendisi ekmek yapardı, ekmeğini böyle yerdim, böyle yerdim, böyle yerdim. E tabi yenen gıda böyle olunca, o zaman günde bin rekat değil, iki günde kılarsın sen. Kaldı ki bugün devletlerin, milletlerin karakterini bozmak için milletlerin milli beslenme ve gıda e, sistemlerini çökürtme e, işleri vardır. Bu, bu mercekle çıkın piyasaya, şu an şu piyasada satılan, ondan sonra yenilen şeylere bakın yiyebileceğimiz çok, çok az şey vardır. Hani işte onu yeme bunu yeme ne yiyeceğiz noktasında darda kaldığımız için yiyoruz ama kitaba göre, kitaba, al kitab eline çık bakayım ye bakayım ne yiyeceksin sen.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 gitti Yani affedersiniz yani neslimize bile sahip olamıyoruz. Kasıklarımızdaki meniye dahi sahip olamıyoruz. Adam meniye dahi müdahale ediyor bugünkü ortamda. Ee, şimdi burada bu, bu, burada peki bir tekrümüzün olması lazım. Ama ama İslam dert değil ki. O bakımdan, o yaramazlıklar otomatikman zikri etkiliyor, namazı etkiliyor, ne bileyim teheccüde etkiliyor veya ilmi etkiliyor işte. Şu işi yap, bu işi yap dendiği zaman ağırlanıyoruz. Of, of vesaire vesaire. Kimya bozuldu, kimya. Kimya bozuldu, kimya.